Ey Resul, canlar fedadır canına Ey Resul, hep varız senin yolunda Ey Resul, baş koymuşuz bu davaya Ey Resul, Ey Resul Ey Resul, canlar fedadır canına Ey Resul, hep varız senin yolunda Ey Resul Baş koymuşuz bu dava, ey Resul, ey Resul Ağlarız, sızlarız, gece gündüz özleminle yaşarız Ey Resul, ey Resul Ebu Bekir, Ömer, Osman, Aliler, ey Resul Hepsi Allah için seriden geçtiler Ey Resul Cana can katıp candan çok sevdiler Ey Resul, Ey Resul Ey Resul, Ebu Bekir, Ömer, Osman aniler Ey Resul Hepsi Allah için seriden geçtiler Ey Resul cana can katıp candan çok sevdiler Ey Resul Ey Resul hallarız sızlarız gece gündüz özleminde yaşarız Ey Resul Ey Resul ümmetin sıralanmış dizi dizi Ey Resul Sana geldiksen gör duy sesimizi Ey Resul Mahşeri alemde bırakma bizi Ey Resul Ey Resul Ey Resul Ümmetin sıralanmış dizi dizi Ey Resul sana geldik sen gördü sesimizi ey Resul Mahşeri alemde bırakma bizi ey Resul, ey Resul Ağlarız, sızlarız, gece gündüz özleminle yaşarız ey Resul